Merhaba arkadaşlar, dil felsefesi dersi için hazırladığımız bu programda dil felsefesine kısa bir giriş yapacağız. Program içinde dil felsefesinin temel kavramlarını ele almaya çalışacağız. Dil felsefesi, dil üzerine felsefi sorunların tartışıldığı bir alandır. Dil bilim farklılıkları araştırır. Dil felsefesi ise tüm diller arasında Ortak olanı arar. Dil felsefesinin çalıştığı tüm problemler üçlü bir ilişki üzerinedir. Dil, düşünce, dünya ilişkisi. Diğer birçok felsefi alana göre dil felsefesinin kısa bir tarihi vardır. 17. yüzyılda dil kuramını geliştiren ilk filozof John Locke'tur ancak günümüzdeki anlamıyla dil felsefesi 20. yüzyılın başında Gottlob Frege ve Bertrand Russell'ın çalışmalarıyla başlar. Bugün ele alınan şekliyle dil felsefesi içerikten bağımsız olarak insanların dil sayesinde oluşturduğu düşünceleri aracılığıyla dünya ile kurduğu ilişkiyi inceler. Dolayısıyla bu program içinde dil ve düşünce arasındaki İlişkiye değineceğiz. Dil sayesinde insanlardan, şehirlerden, gezegenlerden söz edebildiğimiz gibi sözcüklerin anlamlarından da söz edebiliyoruz. Peki anlam dediğimiz şey nedir? İşte bu ve benzeri sorulara yanıt arayan kuramlar anlam kuramlarıdır. Özellikle 20. yüzyılda anlam üzerine birçok farklı felsefe kuramı geliştirilmiştir. Bir sözcüğün doğru olarak uygulandığı nesneler arasında bir ortaklık yoksa, bu sözcüğün anlamı nereden gelir? Nasıl oluyor da sözcükler aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz? Dünyada karşılığı olmayan, örneğin ejderha gibi bir sözcüğün, Anlamlı olmasını nasıl açıklarız? Bu ve benzeri sorulara yanıt bulma arayışları farklı anlam kuramlarının doğmasına neden olmuştur. Şimdi isterseniz sırasıyla bunlardan söz edelim. Bilgi felsefesine göre bilme ediminden söz edebilmek için bir bilen bir de bilinen olmalıdır. İşte buradaki bilen varlığa, özne bilinen varlığa da nesne denir bunu dil felsefesine uyarlarsak anlayan kişi özne anlamı anlaşılan sözcükse nesnedir yaygın görüşe göre özne ile zihin aynı şeydir çünkü zihnimizle düşünür hayal eder ve merak ederiz anlama edimi de zihinde gerçekleşir Öznelcilik öğretisine göre bir sözcüğün anlamı öznenin zihnindedir. Yani insanların zihinleri dışında anlamların olduğu bir dünya yoktur. Bu nedenle anlam dediğimiz şey özneldir. Bu görüşü bir kuram olarak savunmuş ilk filozof John Locke'tur. Locke'a göre bir sözcüğün anlamı kişiden kişiye hatta aynı kişinin farklı zamanlardaki zihinsel durumuna göre değişebilir. Bu durumda iki kişi aynı sözcük üzerinde konuşurken zihinlerinde farklı anlamlar oluşuyor olabilir. Yani gerçek iletişim kurulabilmesi için tarafların sözcüklere yükledikleri anlamların aynı olması gerekir. Locke buna dayanarak, ancak zihnimizde aynı ideye sahip olmamız durumunda gerçekten iletişim kurabileceğimizi öne sürer. Öznelci görüş 20. yüzyılda özellikle dil bilimde birçok taraftar bulsa da, bu görüşe karşı çıkanlar da olmuştur. Bunlar arasında gerçekçilik, öznelci görüşe karşı çıkan en önemli anlam kuramıdır. Gerçekçilik kuramının savunucularına göre, Sözcüklerin anlamları öznelse iletişim olanaksızdır. Anlam öznel değil nesnel olmalıdır. Tarihte bu görüşün en önemli savunucusu Gottlob Frege'dir. Frege'ye göre sözcüklerin anlamı insanın zihninden ve yarattığı dillerden bağımsız ve soyuttur. Sözcükler ancak bir araya gelip bir tümce oluşturduklarında anlam kazanır. Buna düşünce adı verilir. Düşünceler öznel değil, soyut ve nesneldir. Düşüncenin kuşaktan kuşağa aktarımı, bir dilden başka bir dile çevrilmesi ve iletişim eylemi ancak bu şekilde mümkün olur. Gerçekçi anlam kuramı bu kuramın bilimsel bakış açısıyla çeliştiği görüşünde olan bazı felsefeciler tarafından eleştirilmiştir. Onlara göre var olan her şey gibi anlam da fiziksel dünyanın bir parçasıdır. Her şeyin doğa içinde bilimsel bir açıklaması olduğunu ileri süren bu yaklaşıma doğalcılık denir. Doğalcı anlam kuramı da bu yaklaşımın bir uzantısıdır. Bu görüşe göre anlamların ve düşüncelerin nasıl var oldukları sorusunun yanıtı doğa içinde aranmalıdır. Söz edeceğimiz dışsalcılık ve davranışçılık kuramları da doğalcı kuramı kapsamındadır. Öznelci anlam kuramlarına karşı bazı çağdaş felsefeciler anlamı kafanın içinde değil... Dış dünyada aramamız gerektiğini ileri sürer. Dışsalcılık kuramının adı bu düşünceden kaynaklanır. Dışsalcılık öğretisi inanmak, bilmek, düşünmek gibi tüm zihinsel edimler için geçerlidir. Bu görüşe göre bir sözcüğün anlamını ve o anlamın biri tarafından kavranmasını salt kişinin zihninde olup bitenlerle açıklamak, olanaksızdır sözcüklerin anlamı dış dünyada ne olup bittiği ile ilgilidir Bundan dolayı dışsalcılık öğretisinin sloganı anlam kafada değildir olmuştur benzer şekilde pozitivizmin bir uzantısı olan davranışçılık kuramında deneysel olarak gözlemlenemeyen anlamı reddeder Davranışçılık kuramına göre de bir sözcüğün anlamı o sözcüğü duyduğunda kişinin verdiği davranışsal tepkilerde aranmalıdır. İletişim kurma sözcüklere benzer türde davranışsal tepkiler vermemi sayesinde gerçekleşir. Bu kuram felsefe ile psikoloji alanlarını birbirine yakınlaştırır. Bir sözcüğün anlamını bulmak için o sözcüğün ait olduğu dili konuşan insanların sözcüğün kullanımına yönelik davranışsal eğilimlerine bakmak gerekir. Bunlar davranışsal psikoloji alanında gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Doğrulamacı anlam kuramı ise bir cümlenin anlamının o cümlenin doğruluk koşullarında olduğunu savunur. Yani bir tümcenin anlamını kavramak için o tümcenin hangi koşullarda doğru hangi koşullarda yanlış olduğunu kavramak gerekir. Doğrulamacılık kuramına göre üç tip cümle bulunur. Ampirik, totoloji ve çelişki. Bunun dışında kalan tüm tümceler anlamsızdır. Şimdi de Özellikle çağdaş bilim felsefesinde çok etkili olmuş bir kuramla devam edelim. Bu kurama göre sözcükler tek tek değil bir bütün olarak anlam kazanır. Örneğin öğretmen sözcüğünün anlamını kavramak için öğrenci, öğrenme ve eğitim gibi birçok sözcüğün anlamını da aynı anda kavramak gerekir. Çünkü sözcükler, ...tek başlarına anlam taşımazlar. Thomas Kuhn'un bu görüşü... ...temel alarak... ...kavramsal çerçeve düşüncesini... ...ortaya koymuştur. Negatif anlam kuramlarına değinelim. Bunlar... ...anlam denen şeyin... ...vardığını tamamen... ...reddeder. Bu tür görüşlerin ilk izlerine... ...adcılık öğretisinin... ...versiyonlarında rastlanır. Bu görüşe göre... Tüm kırmızı nesneler arasında ortak olan tek şey hepsine kırmızı adını vermemizdir. Buradan yola çıkarak kırmızı sözcüğünün dile getirdiği bir anlam bulunmadığı sonucuna varılır. Negatif anlam kuramının en bilinen savunucuları Wittgenstein ve Quinn'dir. Bu düşünürler fiziksel dünya içinde yer almayan soyut bir varlık olarak anlam denen şeyin olamayacağını savunur. Şimdi insan dillerinin genel yapısı ve doğası bu konularda geliştirilmiş farklı felsefi kuramlar ve dilin doğasını kavramaya çalışalım. Önce. Dil felsefesinin temel kavramlarından söz edelim. Bunlar terim, özne ve yüklem, anlam, kavram, gönderme, içlem ve kaplam, bağlam ve doğruluk değeridir. Terim dilsel bir yapıdır. Bir ya da birkaç sözcükten oluşur. Tam bir tümce ya da bir tümcenin mantıksal bir parçası olabilir. Kant'ın etkisiyle ortaya çıkmış olan... Özne-yüklem ayrımıysa hem dil bilimde hem de dil felsefesinde temel bir rol oynar. Bir tümceden özne konumundaki terimi çıkardığımızda tümcenin geriye kalan bölümü yüklemdir. Yüklemin işlevi de öznenin gönderme yaptığı nesneye bir özellik ya da nitelik yüklemektir. Yüklemlerin üç türü vardır. Tek boşluklu yüklem, çift boşluklu yüklem ve ikinci dereceden yüklem. Yüklem doymamış yani boşluklu bir terimdir. Özne ise boşluksuz yani doymuş bir terimdir. Bu sayede özne yüklemin boşluğuna oturur ve birlikte bir tümceyi oluştururlar. Dil felsefesinin en temel kavramlarından biri de anlamdır. Anlam, bir sözcüğü ya da sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan tümce gibi bir terimi kavradığımızda zihnimizde oluşan şeydir. Soyut bir tanımı olmasına rağmen bu kavramı gündelik dilde kolaylıkla kullanırız. Kavrama gelince, kavram... Bilimde ve felsefede olduğu kadar gündelik dilde de sıklıkla kullanılır. Kavramlar nesneleri düşünmemizi sağlayan ve hep genel nitelik taşıyan yapılar olarak tanımlanır. Dil felsefesinin üzerine en çok yoğunlaştığı diğer bir unsur da göndermedir. Gönderme bir tümce içindeki ögenin düşünce oluştururken kurduğu ilişkidir. Adın gönderme yaptığı nesneye ise, o adın göndergesi diyoruz. Eğer iki terim aynı nesneye gönderme yapıyorlarsa, bu terimler eş göndergelidir. İçlem ve kaplam arasındaki farksa, dil felsefesine teknik bir ayrım olarak yerleşmiştir. Kaplam, bir yüklemin doğru olarak yüklemlenebileceği nesneler kümesidir. İçlemin tanımına gelince genel bir uzlaşı olmasa da kaplamı belirleyen bir fonksiyon olarak kabul görür. Çoğu dil bilimci ve dil felsefecisine göre terimler ancak bir bağlamda anlam ifade eder. Bağlamın en önemli unsurlarının başındaysa zaman ve mekan gelir. Diğer unsurlar tümcenin kullanıldığı ortamın özellikleri... Tümceyi kullananın ve dinleyenin niyetleri ve inançlarıdır. Tüm bu unsurlar tümcenin ne anlama geldiğini anlamamız için bağlamıyla ilgili bilgi verir. Son temel kavram olan doğruluk değeriydi. Bu bir tümcenin dünyada bir olguya karşılık gelip gelmemesine göre edindiği değerdir. Klasik, modern mantıkta doğru ve yanlış olmak üzere İki doğruluk değeri vardır. Çağdaş modern mantıktaysa üç veya daha fazla değerli mantık dizgeleri ortaya çıkmıştır. Şimdiye kadar dil felsefesinin ne olduğunu temel kavramları bağlamında ele aldık. Şimdi de dil felsefesinin çalışma alanlarına yani sentaks, semantik ve pragmatik ayrımına değineceğiz. Sentaksın temel konusu dilin yapısıdır. Sentaks, bir tümceyi oluşturan terimlerin mantıksal çözümlemesi nedir? Terimlerin bir araya gelerek bir tümce oluşturmasını ne sağlar? Ya da tüm dillerin yapıları temelde aynı mıdır gibi sorularla ilgilenir. Sentaksla ilgilenen filozofların en bilinenleri Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap ve Chomsky'dir. Semantik, dil felsefesinin en temel alanıdır. Terimlerin anlamıyla ilgili temel sorular sorar. Bunlar anlamın ne olduğu, nasıl oluştuğu ve karmaşıklığıyla ilgili sorulardır. Semantik, dil-dünya ilişkisini gönderme kavramıyla birlikte ele alır. Terimlerin dünyadaki göndergelerini farklı yaklaşımlara göre inceler ve tümcelerin dünyadaki göndergelerinin ne olduğunu tartışır. Pragmatik ise dil kullanımıyla ilgili felsefi soruları araştırır. Bir tümceyi kullanarak düşünce dile getirmenin koşulları nelerdir gibi sorularla ve bağlam kullanıcı niyeti gibi değişkenlerle pragmatik göndergeler üzerine yoğunlaşır. Şimdi de dil felsefesinin klasik problemlerinin neler olduğuna bir bakalım. Dil felsefesinin kurucuları olarak kabul edilen Frege ve Russell, çalışmalarında bazı temel dil problemlerini öne çıkarmışlardır. Frege, anlam ve gönderme adlı çalışmasında, özdeşlik yargılarının nasıl öğretici olduğu sorusuyla başlar. Bu soruyu yanıtlama çabası, anlam ve gönderme arasındaki ayrımı ortaya çıkarır. Özellikle Russell'ın üzerinde durduğu bir diğer problem de, bir şeyin olmadığını çelişkiye düşmeden söylemenin nasıl mümkün olduğudur. Her iki düşünür, üzerinde farklı sonuçlara vardıkları doğruluk değeri ve gönderimsiz terimli tümceler problemlerine değinmişlerdir. Bunlar dil felsefesinin klasik problemlerine örnek sayılabilir. Dil felsefesi genel olarak tüm felsefe alanlarına fayda sağlar. Tüm felsefe alanları temelde farklı farklı kavramların ne olduğu noktasından başlar. Örneğin epistemoloji bilgi nedir, ontoloji ise varlık nedir sorusunu sorar. İşte dil felsefesi çalışmaları özellikle kavramlar üzerine ürettiği kuramlar aracılığıyla bu sorulara ışık tutar. Onlara yanıt bulmaz ancak soruları çözümleyerek onları daha açık ve anlaşılır bir hale getirir. Bunların dışında dil felsefesinin doğrudan ilişki içinde olduğu dört temel felsefe alanı vardır. Bunlar mantık, zihin felsefesi, epistemoloji ve ontolojidir. Günümüz felsefesinde özellikle bu alanlarda etkili olmak için iyi bir dil felsefesi temeline sahip olmak gerekir. Frege'nin anlam ve gönderme kuramı Gottlob Frege'nin dil felsefesi büyük ölçüde matematiğin temellerini araştırırken ortaya çıkmıştır. Bu nedenle öncelikle Frege'nin matematik felsefesine kısaca değinmemiz gerekiyor. Frege aritmetiğin temelleri yapıtında sorulması kolay ancak yanıtlanması zor bir soru üzerinde durur. Sayı nedir? Bu çaba sonucunda günümüzde mantıksalcılık adı verilen kuram ortaya çıkmıştır. Bu kurama göre aritmetik mantığa indirgenebilir. Aritmetiğin temeli olan mantık aynı zamanda doğal ve formel dillerin temelinde de bulunur. Frege bu görüşünden yola çıkarak çalışmalarını dil üzerine yoğunlaştırır. Dil felsefesinin klasiği haline gelmiş olan eseri Anlam ve Gönderme makalesini bu düşünceleri temel alarak ortaya koymuştur. Anlam ve Gönderme kuramı felsefe tarihinin ilk kapsamlı dil kuramıdır. Frege yapıtına özdeşlik ilişkisi neyle ne arasında bir ilişkidir sorusuyla başlar. Öncelikle nesnelerin adları sıra arasında bir ilişki olduğu sonucuna varır. Ancak daha sonra bu görüşünü yanlışlar ve özdeşliğin bir nesnenin kendisiyle arasındaki bir ilişki olduğunu ortaya koyar. Bu durumda özdeşlik yargılarının nasıl öğretici olduğunu açıklaması gerekir. İşte günümüzde anlam ve gönderme kuramı olarak anılan Frege'nin temel dil kuramı bu problemin çözümüyle ortaya çıkar. Frege, özdeşlik problemini çözmek için adların anlamlarıyla göstergeleri arasındaki ayrımı yapar. Şimdi anlamın ne olduğuna değinelim. Göndermeden nasıl ayrıldığına ve aralarında nasıl bir ilişki olduğuna bakalım. Frege, anlam ve gönderme arasında bir ayrım yaparken Kant'ın felsefesinden yararlanmıştır. Buna göre dış dünyadaki nesnelerin bize kendilerini sunarken bir de sunmadıkları yanları vardır. Bu düşünceyi temel alan Frege, nesnelerin bize kendilerinin sunuş biçimleri olduğunu... Ve hatta kendilerini sonsuz şekilde sunabileceklerini söyler. Nesnelerin bu farklı sunuş biçimlerini sin olarak adlandırır. Bu kavramın Türkçedeki en yakın karşılığı anlamdır. Sin'in yani anlamın üç temel işlevi vardır. Birincisi bir nesneyi zihinde temsil edip adlandırmak. İkincisi... Adın göndergesi olan nesneyi belirlemek ve üçüncüsü bir araya gelerek düşünce yani önerme oluşturmak. Frege'ye göre anlam ve bir sözcüğün göndergesi öznel değildir. Anlam gerçek ve nesnel dünyanın bir parçasıdır. Anlam soyut olsa da varlığı bizden bağımsızdır sözcüğe yüklenen anlamın nesnelliği de iletişimi olanaklı kılar. Diğer yandan sözcüklerin zihinde çağrıştırdığı özel imgeleri ide olarak niteler. Bu çağrışımlar tamamen özneldir. İdeler sayesinde bir sözcüğün anlamını kavrarız. İdeler dil kullanımında çok önemlidir. Ancak öznel olan bu imgeler felsefenin dil Psikolojinin çalışma alanı olmalıdır. Peki sözcükler nasıl bir araya gelip bir düşünce ifade eder? Frege'ye göre sözcükler belirli mantıksal ulamlar içerisinde anlam kazanır. Bu ulamlar arasında iki tanesi temeldir. Özne ve yüklem. Özne tekil bir terimdir. Yani tek bir nesneye gönderme yapar. Bu nedenle doymuş bir terimdir. Yüklemse tek bir nesneye değil, birçok nesneye uygulanabilir. Yani yüklem boşluğu olan doymamış bir terimdir. Bir tümcenin öznesi nesneye, yüklemi ise bir kavrama gönderme yapar. Frege'nin kuramında Özneyle ile yüklemin bir araya gelmeleri sonucu basit tümceler oluşur. Bir dilde eğer sonsuz sayıda özne elde etmek olanaklıysa, o dilde sonsuz sayıda tümce elde etmek de olanaklı olur. Bunun nedeni yüklemlerin doymamış dilsel ögeler olmalarıdır. Frege bu özelliğinden dolayı yüklemi, Özneden tümceye giden bir fonksiyon olarak tanımlar. Bu şekilde elde ettiğimiz tümcelerin dil içinde çok önemli bir işlevi vardır. Tümce dil yoluyla dünyayla ilişki kurulmasını sağlar. Çünkü tümceler sayesinde bir konudaki düşünceler dile getirilir. Bir tümcenin dile getirdiği düşünce dünya hakkında bir sav içerir. Bunun en açık göstergesi tümcelerin doğru ya da yanlış sıfatlarını alabilmeleridir. Frege eş göndergeli terim yani aynı nesneye gönderme yapan ikame terim kullanımıyla bir cümlenin göndermesinin değişmediğini belirtir. Tümceler farklılaşır, anlamları farklılaşır ancak iki tümce arasında aynı kalan şey Doğruluk değeridir. Frege'nin kuramına göre doğru ve yanlış olmak üzere iki doğruluk değeri vardır. Yani eğer ilk cümle doğruysa, ikame eden terim geldiğinde ikincisi de doğru olmalıdır. Frege'nin felsefe tarihine önemli katkılarından biri de varlık kavramına ait düşünceleridir. Kant'ın düşüncelerinden yola çıkarak, varoluşla ilgili kendi çözümlemesini ortaya koymuştur. Bir kavram hakkında tümcelerden yola çıkar ve var olma yükleminin nesnelere değil, kavramlara yüklenen özel bir tür yüklem olduğunu belirtir. Nesnelere yüklenen yüklemlere birinci düzey yüklem adını verir. Bu tür yüklemlerin göndergeleri de birinci düzey kavramdır. Var olma türünde kavramlara yüklenen yüklemler, ikinci düzey yüklem ve bunların göndergeleri de ikinci düzey kavramdır. Varlık ve yokluk yargıları tümcelerin çözümlenmesine göre incelenmelidir. Şimdi son olarak bilişimsellik ilkesine değinelim. Bu Frege'nin dilsel bir ilkesidir ilkeyi hem anlam hem de gönderme için ele alacağız. Bileşik terimiyle basit olmayan ancak basit parçaların bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir dilsel yapı kastediliyor. Örneğin, dünya yuvarlaktır tümcesi bileşik bir terimdir ve özneyle yükleme göre ayrılabilir. Anlam için bileşimsellik ilkesine göre de bileşik bir kelimenin anlamı parçaların da anlamlarıyla bir araya gelmesiyle oluşur. Bileşik bir terimin göndergesi ise o terimin parçalarının göndergelerinin bir fonksiyonudur. Russell'ın betimleme kuramı üzerinde duracağız. Russell'ın betimlemeler kuramı anlam ve gönderme kuramını reddeden en önemli kuramlardan biridir. Bilgi kuramını yani Epistemolojiyi temel alır. Bu nedenle Russell'ın dil kuramını kavrayabilmek için öncelikle iki tür bilgi arasında yaptığı ayrımı anlamak gerekir. Bunlar tanışıklık ve betimleme yolu bilgi ayrımıdır. Tanışıklık ilkesine göre bir önermeyi anlayabilmemiz için o önermenin her parçasıyla doğrudan tanışık olmamız gerekir. Doğrudan tanışıklık bilgi üzerine bir kavramı dile getirir. Russell'a göre sözcüklerin bir araya gelerek oluşturdukları bir tümceyi anlamak için çok özel türde bir bilgiye sahip olmamız gerekir. Bu bilgi türü tanışıklık yolu bilgidir. Bunu açıklamak için Russell'ın bilgi üzerine daha genel bir ayrım yaptığını söylememiz gerekir. Şeylerin bilgisi ve doğruların bilgisi. Şeylerin bilgisi de kendi içinde ikiye ayrılır. Doğrudan tanışıklık yolu bilgi ve betimleme yolu bilgi. Arkadaşlar, Betimleme yolu bilgiyi anlamak için önce doğrudan tanışık olduğumuz şeyler nelerdir sorusunu yanıtlamalıyız. Betimleme yolu bilgi edinebilmek için öncelikle bazı şeylerle tanışık olmamız gerekir. Bu da algı yoluyla gerçekleşir. Algı yoluyla dış dünyadaki nesnelerin zihnimizde bıraktığı izlerle tanışık hale geliriz. Russell bu izlere duyu verileri adını verir. Duyu verileri özneldir. Ayrıca çok kısa sürede varlıklarını kaybeden tikellerdir. İşte bu tikel duyu verileri... Bizim dünya hakkındaki bilgimizin temelini oluşturur. Dış dünyanın tüm nesneleri için bilgi bu şekilde elde edilir. Ancak betimlemeleri yapabilmemiz için duyu verilerinin bilgisi yeterli değildir. Tikerlerden tümellere geçmemiz gerekir. İşte dil öğrenmenin ilk adımı bu sayede atılmış olur. Russell Tikerler arasındaki benzerliklerden bir tümelin bilgisine varmaya soyutlama der. Bu zihnimizin en önemli işlevlerinden biridir. Bu sayede bazı tümellerle çok küçük yaşta tanışık hale geliriz. Bunun sonucu olarak da bir dili anlayıp konuşmamız olanaklı hale gelir. Yani bir dili anlamak ve konuşmak için doğrudan tanışıklık yoluyla İki şeyi bilmemiz gerekir. Duyu verileri ve tümeller. Bu ikisini bir araya getirerek artık tanışık olmadığımız dış dünyanın nesnelerini betimleme yoluyla bilebilir hale geliriz. Evet, böylece Russell'ın bilgi ayrımına ve bir dili konuşabilmek için geçirilen zihinsel süreçlere ana hatlarıyla değinmiş olduk. Şimdi, Russell'ın dil kuramıyla devam edelim. Russell'ın çok önemsediği şu soruyla başlayalım. İlk defa duyduğumuz bir tümceyi nasıl anlarız? Russell'a göre bir tümcenin anlamını kavramak için o tümcenin parçalarının göndergelerini bilmek gerekir. Bu bilgi de doğrudan tanışıklık yoluyla elde edilmiş bilgi olmalıdır. Daha önce de belirttik. Bunlar duyu verileri ve tümellerdir. Russell tümeli bir fonksiyon olarak tanımlar. Tümeller herkes tarafından kavranabildikleri için dilin ortak yanını oluşturur. Russell yüklemlerin boşluklarını belirtmek için değişken kullanır. Basit özne yüklem biçimindeki bir tümcenin öznesini çıkarıp yerine x harfi koyduğumuzda dile getirdiğimiz şeye önermesel fonksiyon x harfine de değişken adı verilir. Böylece tümel denilen şey Russell'ın kuramında önermesel fonksiyonla da dile getirilmiş olur. Bu teknik terim yerine kavram terimi de kullanılır. Buna göre önermesel fonksiyon ...tümel ve kavram terimlerinin üçü de aynı şeye gönderme yapar. Önermesel fonksiyon bir boşluğu doldurmadan kendi başına bir anlam ifade etmez. Bazen bir önermesel fonksiyon kullanarak belirli bir insan ya da nesneyi değil... ...daha genel bir düşünce ifade etmek isteriz. Tek değişkenli önermesel fonksiyonlarsa nesnelere özellik yüklememizi sağlar. Böylece bir değişkenli önermesel fonksiyonlar sayesinde nesnelerin özelliklerinden söz edebiliriz. Birden çok değişkeni olan önermesel fonksiyonlarla da nesneler arasındaki değişkenleri dile getirebiliriz. Şimdi de belirli ve belirsiz betimlemeler ayrımından söz edelim. Betimleme kavramı Russell'ın felsefesinde o kadar önemli bir yer tutar ki dil kuramı günümüzde betimlemeler kuramı olarak anılır. <gülüyor> dil sayesinde doğrudan tanışıklık yoluyla bilebildiğimiz tümelleri kullanarak dünya üzerine düşünebilir ve konuşabilir hale geliriz. Dil aracılığıyla bildiklerimizi ve bilmediklerimizi betimleyebiliriz. Bunu yapmanın iki yolu vardır. Belirli ve belirsiz betimleme. Betimleme genel bir yapıdaysa ve tekil bir nesneyi betimlemiyorsa buna belirsiz betimleme denir. Eğer tekil bir nesnenin betimlemesi yapılıyorsa da belirli betimleme adı verilir. Belirsiz betimlemenin olduğu bir tümcenin dile getirdiği önermenin tüm parçaları kavramlardan oluşur. Eğer bu kavramlarla doğrudan tanışıksak o önermeyi kavrarız. Zaten genel kavramlar üzerine bir tümce olacağı için hepimizin ortaklaşa anlayabileceği kavramlardan oluşan yapılardır. Belirli betimlemelerde ise Belirsiz betimlemelerin aksine belirli bir nesne vardır. Arkadaşlar Russell özel adları iki türe ayırır. İlki yer insan ve nesne adlarının ait olduğu grup yani olağan özel adlardır. İkincisi ise bunlar dışında kalan her türlü özel adı kapsayan mantıksal özel addır. Olağan özel adlar hiçbir koşulda doğrudan gönderme yapmazlar. Hep bir tekil betimleme içerirler. Mantıksal özel adlarsa doğrudan gönderme yapan ve tanışıklığa ihtiyaç duyan adlardır. Şimdi de Russell'ın varlık tümceleriyle ilgili görüşlerinden söz edelim. Russell'ın varlık ve yokluk yargılarına getirdiği çözümleme... Frege'nin yaklaşımıyla büyük ölçüde örtüşür. Russell ve Frege var olmanın nesnelere değil kavramlara özellik yükleyen ikinci düzey bir kavram olduğu noktasında birleşirler. Ancak Russell'ın Frege'den ayrıldığı tek nokta var olma yükleminin bir özel ad gibi tekil bir terimin yanında yer aldığı tümcelere dairdir. Son olarak eş göndergeli terimlerin yer değiştirmesi problemine değinelim. Russell'ın bu probleme yönelik çözümü Frege'nin çözümünden çok farklıdır. Frege'nin eş göndergeli olarak nitelediği terimleri Russell eş göndergeli olarak kabul etmez. Ona göre bu terimler gönderme yapmaya yarayan terimler olmadığından, Eş göndergeli olmaları da söz konusu değildir. Austin ve söz edimleri, Wittgenstein ve dil oyunları, dil ve dünya görüşü, bilinmeyeni sorma ve merak gibi konu başlıklarına değineceğiz. Dil felsefesinin üç alt alanı semantik, sentaks ve pragmatiktir. Semantik, anlam ve gönderme kavramlarını ele alır. Sentaks, tümcenin içeriğini değil, biçimini araştıran bir alandır. Pragmatik ise, dil kullanımına dair felsefi sorunların tartışıldığı bir alandır. Bu alanın kesin bir tanımı bulunmaz. Bu üçüncü alan, semantik ve sentaksın ele almadığı birçok felsefi soru ve konuyu kapsar. Pragmatik alana dair ilk başlığımız John Austin ve söz edimleri. John Austin, söylemek ve yapmak adlı kitabında dilin temel işlevinin bilgi aktarmak olduğuna dair geleneksel görüşe karşı çıkar. Austin, sözcüklerin iki ayrı şekilde kullanılabileceğini söyler. Edimseller ve saptayıcılar. Hemen örnekleyelim. Edimsel'e örnek olarak özür dilerim. Saptayıcıya örnek olaraksa dünya yuvarlaktır tümcelerini. Düşünebiliriz. İlkinde tümceyi kullanan kişi bir bilgi aktarmak amacında değildir. Bu tümceyi dile getirerek özür dileme edimini gerçekleştirmiş olur. Bu türde tümce kullanımları bilgi aktarmak, gerçekliği açıklamak, betimlemek ya da saptamak amacında değildir. Yani bunlar saptayıcı dil kullanımları değillerdir. Austin burada buradan yola çıkarak saptayıcı dil kullanımı dışında dilin çok önemli başka bir işlevi olduğunu savunur. Dil kullanarak gerçekleştirilen bu tür işlere Austin söz edimi der. Austin'e göre bir söz ediminin içinde yer alan üç ayrı söz edimi parçası vardır. Bunlar düz söz edimi, edim söz edimi ve Etki söz edimidir. Düz söz edimi dilin yalnızca bir boyutunu kapsar. Doğru ya da yanlış bir bildirimde bulunan bir tümceyi dile getirdiğimizde söylediğimize bir anlam yükleriz ve bir şeye gönderme yaparak onun hakkında bildirimde bulunuruz. Düz söz edimi anlam ve gönderge ayrımına göre bu şekilde açıklanır. Dil kullanımıyla iletmek istediğimiz şey yalnızca bir tümcenin dile getirdiği önerme değildir. Farklı bağlamlarda bir tümcenin kullanımı pek çok farklı amaca hizmet edebilir. Amacımız dinleyiciyi ikna etmeye çalışmak olabilir. Ya da ona soru, soru sormak, onun bilgisini ölçmek, onu yüceltmek ya da onu küçük düşürmek gibi birçok farklı amaçlar da taşıyabiliriz. İşte bir tümcenin bir sözel bağlamda kullanımını, o tümceyi kullananın amaç ve niyetlerinin belirlediği bu tür edimlere Austin edim söz der. Ancak dil kullanımı sayesinde gerçekleştirdiğimiz şeyler yalnızca düz söz ve edim söz edimleriyle sınırlı değildir. Bu iki edimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi aynı zamanda dinleyici ya da okuyucuda bir etki bırakır. Özür dilerim diyen kişi özür dileme niyetini iletir. Özür dileme edimini gerçekleştirir. Bunun sonucu olarak da özür dilenen kişi de bir etki bırakmış olur. Austin bunun da bir söz edimi olduğunu savunarak Buna da etki söz edimi adını verir. Şimdi de Wittgenstein ve dil oyunları konusuna biraz yakından bakalım. Wittgenstein'a göre bir dil öğrenmek ve bir dili konuşur hale gelmek bir oyunu öğrenip onu oynar hale gelmek gibidir. Her oyun gibi dil oyununun da kuralları vardır ve o oyunu öğrenmek için kuralları da öğrenmek gerekir. Ancak oyun salt kurallarıyla öğrenilmez. Aynı zamanda bunları uygulamak gerekir. Dil oyununu öğrenmek belirli bir yaşam biçimini benimsemektir. Bir dili öğrenmek demek dil oyunları oynayan insan topluluğunun da bir parçası haline gelmeyi gerektirir. Bundan dolayı her dil oyunu aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Dil oyunu durağan bir şey değildir. Kuralları zamana ve bağlama göre değişir. Wittgenstein bir tümcenin içinde yer aldığı dil oyunundaki kullanımı dışında bir anlamı olmadığını savunur. Bu açıdan bakıldığında ona göre anlam kullanımdır. Arkadaşlar işte Wittgenstein'ın dile dair düşüncelerini böyle özetleyebiliriz. Şimdi de dilsel çözümlemenin felsefi sorunların tartışılmasında merkezi bir konuma geldiği dile dönüş diye adlandırılan döneme bakalım. 20. yüzyılın çağdaş felsefecileri dilin dünyayı betimleme gücü konusunda kendilerinden önceki geleneksel görüşleri eleştirmişlerdir. Bu karşı görüşün ilk tohumlarından birini atan mantıkçı, Pozitivist akımın önemli temsilcilerinden Rudolf Karnap'tır. Karnap, deneyici felsefe açısından sorun yaratan sayı, önerme, anlam, nitelik gibi soyut şeylerin varlığına bir açıklama getirmeye çalışırken, felsefe tarihinde ilk kez dilsel çerçeve kavramını geliştirmiştir. Carnap'a göre anlamlı bir soru, ancak bir dilsel çerçeve içinden sorulabilir. Ayrıca önermeler ancak bir dilsel çerçeve içinde anlam kazanır. Buna çok benzer bir yaklaşım Kuhn tarafından da geliştirilmiştir. Kuhn'a göre güçlü ve etkili olmuş olan bilimsel kuramlar birer paradigma oluşturur. Bu paradigmanın en önemli unsurlarından biri de Kullanıldığı kavramsal çerçevedir. Yine aynı karnapta olduğu gibi her dil kendi varlıklarını içinde barındırır. Bu sayede kullanıcılarına bir dünya görüşü sunar. Bu dünya görüşü kavramsal çerçevenin varlıklar üzerine içerdikleri ön kabullerdir. Arkadaşlar son olarak dil kullanımında merak başlığına Kısaca değinmek istiyoruz. Dil kullanımıyla yaptığımız en önemli işlerden biri soru sormaktır. Dilimizin soru sormayı sağlayan bir yapısı olması merak eden varlıklar olmamızdan kaynaklanır. Kavramsal bir içeriği olan bir soru tümcesiyle dile getirdiğimiz merak da dil kullanımını gerektirir. Dilin betimleme gücü bizlere yalnızca bilineni değil, bilinmeyeni de betimleme olanağı sunar. Dilin bu bilinmeyeni betimleme gücü sayesinde basit ve sıradan konuları merak edebildiğimiz gibi daha derin felsefi meraklar da geliştirebiliriz. Bilgimizin sınırları nasıl dilimizin sınırlarıyla belirleniyorsa, Merakımızın ve sorularımızın sınırlarını da dilimiz saptar. Kripke ve Doğrudan Gönderim Kuramı Doğrudan Gönderme Kuramı, dil felsefesi alanında büyük bir etki bırakmış hatta etkisi felsefenin diğer alanlarına da yayılmış bir kuramdır. Kuramın bu kadar etkili olmasında Saul Kripke'nin adlandırma ve zorunluluk eserinde betimlemecilik kuramına getirdiği eleştiri rol alır. Şimdi bu eleştirilere biraz yakından bakalım. Kripke'nin betimlemeci gönderim kuramına karşı geliştirdiği argümanlar arasında en etkili olanı özel adlara dair geliştirdiği argümandır. Betimlemecilik kuramına göre her durumda özel ad, bir tekil betimleme ile eş anlamlı olmak durumundadır. Ancak Kripke bu görüşe karşı çıkar. Bunu daha iyi anlamak için önce zorunluluk kavramı üzerinde duralım. Zorunluluk mantıksal ve metafiziksel bir kavram olarak kabul edilir. Kripke için zorunluluk kavramı önermelerin olumsal mı yoksa zorunlu mu olduğu noktasında yol gösterici olmuştur. Doğru olduğunu bildiğiniz bir önerme, olaylar farklı geliştiğinde eğer yanlış niteliği kazanıyorsa bu önerme olumsal, yanlış niteliği kazanmıyorsa zorunlu bir doğru olur. Dil felsefecilerine göre iki terim eş anlamlıysa bir cümle içinde bir yerine diğerini koyduğumuzda cümlenin anlamı ve doğruluk değeri değişmez. Zorunluluk kavramını temel alan Kripke'ye göre bu mantıksal bir çelişki içerir. Kripke argümanında özel adların hiçbir durumda bir betimleme ile eş anlamlı olmayacakları sonucuna varır. Bu Kripke'nin betimlemeci gönderim kuramına dair en esaslı eleştirisidir. Kripke yanlışladığı Betimlemeci gönderim kuramı yerine alternatif bir kuramı olmadığını bu konuda sadece bir açıklama önerebileceğini ifade eder. Özel adların nasıl gönderme yaptığına dair bu açıklaması daha sonra başka felsefeciler tarafından geliştirilerek alana nedenselci gönderim kuramı adıyla geçmiştir. Bunun temel alan dil felsefecileri doğrudan gönderim kuramını geliştirmişlerdir. Böylece Kripke'nin açıklaması dil felsefesi tarihinde bir kuram olarak son halini almıştır. Bu kurama göre özel ad ve basit zamirler bir tümce içinde kullanıldıklarında doğrudan göndergelerine gönderme yaparlar. Örneğin. Dünya sözcüğünün anlamı üzerinde yaşadığımız gezegen veya yüzeyinde sıvı bulunan gezegen ya da başka herhangi bir betimleme olamaz. Dünya sözcüğünün anlamı dünyanın kendisidir. Yani anlam göndergedir. Son 20 yılda çok etkili olmuş olan bu kuramın en önemli sonuçlarından biri, Adın göndergesinin doğrudan önermenin bir parçası olduğu türde önermelerin varlığıdır. Bu türde önermelere tekil önerme denir. Bazı felsefeciler tekil önermelerin varlığından yola çıkarak tekil düşüncelerin de olduğu sonucuna varmıştır. Felsefe tarihinde bir yanda zorunlu olumsal ayrımı diğer yanda A priori, a posteriori ayrımı birçok düşünür tarafından kullanılmıştır. Bununla ilgili iki temel sav bulunur. Tüm a priori önermeler zorunludur ve tüm a posteriori önermeler olumsaldır. Önce ilk sav'a bakalım. Bir önermenin a priori olması demek, o önermenin duyu deneyimine başvurmadan bilinebilir olması demektir. Yani... Apriori önermeler salt-akıl yoluyla bilinebilir olanlardır. Aritmetiğin ve geometrinin tüm önermeleri a prioridir. Eğer bir önermeyi salt-akıl yoluyla bilebiliyorsak, bu önerme dünyanın rastlantısal olgularına dair olamaz. Bu nedenle bu konuda çalışmış olan hemen hemen tüm felsefeciler, a priori olarak bilebileceğimiz önermelerin zorunlu olarak doğru önermeler olduğunu düşünmüştür. Kripke, evrensel olarak kabul görmüş bu düşünceyi sarsacak örneklerin olduğunu ileri sürer. Bu durumu metre örneği üzerinden açıklar. Sonuç olarak Kripke'ye göre nesnelerin uzunluk gibi özellikleri onların değişmez özellikleri değildir. Dolayısıyla metre örneğinde olduğu gibi bu nitelikle ilgili bir önerme zorunlu olmayan yani olumsal bir doğruyu dile getirir. Kripke'nin bir diğer örneği de zorunlu a posteriori önermelerin varlığıyla ilgilidir. Bilim saf olarak var olduğunda suyun H2O olduğunu ortaya koymuştur. Eğer bu doğruysa Kripke'ye göre zorunlu bir doğru olmalıdır. Yani suyun kimyasal yapısı başka bir şey olamaz ve başka bir kimyasal bileşen suyu oluşturamaz. Bu durumda su H2O'dur önermesi metafizik açıdan zorunlu bir doğrudur. Kripke'nin zorunlu a posteriori doğrular bulunduğuna dair bu savına verdiği örnek özcülük metafizik öğretisine dayanır. Özcülük, var olan her şeyi o şey yapan değişmez özsel nitelikler bulunduğunu savunur. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Kripke'nin de kabul ettiği bu öğretiye göre su gibi bir doğal türün kimyasal yapısı da özsel nitelikleri arasında bulunur. Şimdi son olarak Kuram'ın ...genel terimler ve tür adlarına... ...nasıl uygulanabileceği... ...konusuyla devam edelim. Tekil bir nesneye... ...gönderme yapma işlevi olan... ...özel ad gibi... ...tekil terimlerden farklı olarak... ...genel terimler... ...birden çok nesneye uygulanabilir. Mesela... ...kaplan, su... ...maymun gibi... ...doğal tür adları... ...birer genel terimdir. Özel adlar... Kişi ya da nesnelere doğrudan gönderme yapma araçları iken, doğal tür adları ise soyut türlere doğrudan gönderme yapmaya yarar. Doğrudan gönderim kuramı birçok felsefeciye göre genel terimler için de geçerlidir. Bu görüşü savunanlar özellikle doğal tür adları için bunun geçerli olduğunu öne sürerler. Evet arkadaşlar böylece dil felsefesi için hazırladığımız programın sonuna geldik. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.